Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Mehmet Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz. Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay.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 geçeyim şeker dalları Sığla bıraktı da bıraktım gözü avları Yol ver de geçeyim şeker dağları Oh, oh, Viktor Ananias e, İsmim Görüntüm e, Geçmişim Geldiğim kültürler e, Tam bir karışık Ortaya karışık e, Bir dünya vatandaşıyım e, Hiçbir ırkın Saf bir ırkın e, Ürünü değilim e, Bir düşünce tarzının Bir dinin disiplini içerisinde yetişmedim e, Bunu bir şans olarak görüyorum e, Çünkü dünyanın şu anda Bu ...böyle bir bakış açısına çok ihtiyacı var. E, dünyadaki sorunlara bakarken... E, ...yaptığım işi sosyal girişimcilik olarak tanımlarsak... E, ...sorunlara bakış açısında bütün dünyayı kapsayan çözümlere ihtiyacımız var. Çünkü hep hastalığa mahsus ilaçlar ürettik son dönemde. Özellikle son yıl yüzyılda. Endüstri gelişti. Müthiş bir ilerleme, müthiş bir hızlanma... E, hayal ettiğimizin çok ötesinde fiziki değişiklikler yarattık. Ekonomi, bütün bilim dalları bize arabalar, uçaklar üretti. E, hayal sınırlarımızı zorlayacak gelişmeler yaşadık. Ama bir taraftan da bütün bu değişmeler, bütün bu gelişmeler yaşamı kolaylaştıran unsurların hepsi başka bir tarafta yaşamın başka bir noktasını, bizden uzak bir noktasını genelde fakirleştirdi. E, ben Küçüklüğümde sade, kendisine yeterli ve başka yaşamlara saygılı bir köy hayatını yaşadım. Böyle bir şansım oldu. Victor olmama rağmen annem babam entelektüel, şehirde yaşamış bir insanları olduğu halde, dünyanın farklı coğrafyalarından gelip buluştukları halde bir hastalıktan dolayı hastalığa çözüm arayışları içerisinde yaşamlarını sadeleştirmişler. Ve kırsalda bir hayat tek odalı bir ev ateşin üzerinde pişen yemekler o ateşin külleriyle yıkanan çamaşır, bulaşık tarlada ekilip hasat edilip yıkanıp değirmene yel değirmenine götürülüp öğütülen buğdayların ekmeğini yediğim bir çocukluğum oldu ve bu aslında bu resim şu anda çoğumuzun uzağında yaşadığımız hatta benim yaşadığım köyde bile 20 sene, 25 sene önce benim yaşadığım köyde bile artık yaşanmayan bir gerçek. Ve buna geri dönmek de çok mümkün görünmüyor. Birçok noktada. E, nüfusun artması, doğal alanların azalması, ekonominin baskısı, sosyal belli gerçeklikler bunları artık bizim hayatımızdan çekti çıkardı. Bunlar nostaljik e, bir resim gibi aslında asılı. Bazılarımızın duvarlarında, bazılarımızın zihninde bir şey yok. Belki de ee, şu anda bir çoğunuzun zihninde benim anlattıklarım bir şekle şemali bile ete kemiğe bile bürünmüyor. Söyleyeceğim, bu kendine yeterli hayattan, yani şu elimdeki tohumdan bir hayatın çıktığını yaşadığımız bir hayattan, her şeyi satın almaya başladığımız, bütün ihtiyaçlarımızı başka insanların yardımıyla karşılaştığımız bir hayata geçişi yaşadım. Bunun için e, üniversite çağım geldiğinde, Üniversitede hayatın bütününe bakan bir dal aradım ve bunu bulamadım. Hayatın bütününe bakan, bir yerde bir çözüm üretirken, diğer disiplinlerle ilişkisini inceleyen, bu yönde uzmanlaşmayı getiren, ustalaşmayı getiren, uzmanlaşma kelimesini çok sevmiyorum. Çünkü uzmanlaşma bilgi birikimiyle ilgili bir şey. Ama ustalaşma içinde bilgelik de olan bir taraf. Uzmanlaşmayı... Ee, ve ustalaşmayı bir arada getiren bir disiplin, bir üniversitede bir dal bulamadım. Dolayısıyla üniversite hayatım bir yıldan kısa bir sürede bitti. Ve e, formal eğitimim e, o noktada ben 17 yaşındayken sona erdi. Ondan sonra hayatın kendisine baktım. Bu şekilde düşünen, e, hayatın bütününe bakan, çözümler üretirken, çevre konusunda çözüm üretirken, işin sosyal tarafına bakan, ekonomisini düşünen, onun dalga dalga, kelebek etkisiyle dünyanın öbür ucunda yaşayan insanlara oradaki doğal varlıklara olan etkisini ya da ekonomi yoluyla 100 yıl sonra, 50 yıl sonra orada yaşayacak insanlara etkisini düşünmeye başlayan insanlar var mı? Dünyada bunu araştırdım. Gittim, belli komünitelerde kaldım. Elimden aşçılık geliyordu. 13 yaşımdan itibaren e, çalışarak kendi hayatımı kazanıyordum. E, bu... Ailemdeki bir takım değişikliklerden dolayı e, gerçekleşti ve ben 13 yaşımda e, bahçıvanlık yapıyordum, e, 14-16 yaşım arasında turizm sektöründe çalıştım, e, otellerde çalıştım, e, rehberlik yaptım, çeşitli işler yaptım. Fakat hepsinde para karşılığında bir iş, hizmet üretiyordum. O hizmette istediğim farkı yaratamıyordum. E, onun yanında okula gittiğim için bir zaman stresi yaşıyordum. Sonunda da yiyeceğim, içeceğim kıyafetim için gereken parayı kazanıyordum. Bu çok tatminsiz bir döngüydü. Dolayısıyla bundan sonra baktım. Yaptığı işle istediği faydayı, değeri üreten insanlar var mı? Yaşamını buna göre kurgulayan insanlar var mı? Böyle disiplinler var mı dünyada? Bu arayış beni bazı ruhani inanç topluluklarına, çevreci topluluklara veya belli bir dünya görüşü olup bir arada bunu gerçekleştirmeye çalışan topluluklara götürdü. Bu arada da e, küçüklüğümden beri severek yaptığım aşçılık e, benim aslında geçimimi de sağlayabileceğim, başkalarını da memnun edebileceğim bir araç olarak e, elimdeydi ve onu kullandım. Aşçılık yaparak 25'in üzerinde ülkeyi dolaştım. Buralarda komünlerde kaldım e, 17-22 yaş e, arası özellikle o 5 yıl çok yoğun dolaştım e, ve ve 20 yaşımda da aslında Türkiye'deki e, vizyonum Türkiye'de yapmak istediklerimle ilgili bir resim oluşmaya başladı bütün bu gördüklerimden sonra dünyadaki e, değişik deneyimleri yaşadıktan sonra bunları paylaştıktan sonra insanlarla. E, şunu fark ettim Türkiye'de çok tohum var çok fazla tohum var tohum e, biyolojik çeşitlik anlamında da tohumdan bahsediyorum şu anda. Yediğimiz içtiğimiz bitkilerin tohumundan da bahsediyorum. Yaban hayattan da bahsediyorum. E, fakat aynı zamanda iyi düşünce tohumlarından bahsediyorum. Kültür tohumlarından bahsediyorum. Sosyal tohumlardan bahsediyorum. E, şu çağda tohuma çok ihtiyacımız var. iyi tohumlara. Çünkü çevreye baktığımızda çok umutlu olmak için güçlü sebeplerimiz yok. Çünkü tükeniş devam ediyor. Biz yaşamı tüketmeye devam ediyoruz. Ürettiğimiz çözümler maalesef Başka bir değerin üstünü örtüyor. Bir hastalığa bir ilaç buluyoruz. O ilaç başka bir tarafımızı bozuyor. Ee, sessizliği neşelendirmek için bir ses ortaya çıkarıyoruz. O başka birisi için, başka bir varlık için gürültü halini alıyor. Geceleri aydınlatmaya çalışıyoruz. O aydınlık, o elektrik kaynağı başka bir yerde barajlarla, nükleer santrallerle, termik santrallerle enerji tüketimi ...olarak karşımıza çıkıyor, artan bir fatura geliyor ve o faturayı ödeyemez hale geliyoruz. Her yerde bu büyüme var ve bu büyümeyi durduran bir formül henüz şu anda yok. Tek formül benim gördüğüm doğadaki formül. İyi tohumlar. Çözümün kendisi tanımlı değil şu anda. Dünyada bence şu anda çözümün kendisi tanımlı değil. Ama çözüm tohumların içerisinde saklı. İyi düşünce tohumların içinde saklı. Yeni bir ekonomi anlayışı ve bu ekonomi anlayışının bütün uygulamaları... Bu şekilde tohumlar içerisinde duruyor. Ve şu andaki genç nesil bunları düşünmeye başlıyor. Çünkü geçtiğimiz yüzyılda hep kendimizi kandırdık. Kötüyü daha kötüyle örttük. Yalanı daha büyük bir yalanla e, ortadan kaldırdık kısmen. Ama şu anda bunların hepsiyle yüzleşiyoruz. Şu anda çözümler gittikçe daha lokal, çözümler gittikçe sadece sadece kısa vadeli e, iyileştirmelere çalışıyoruz. İyileştirmeler yapıyor. Dolayısıyla bizim çok daha büyük gelecek vadeden iyi tohumlara ihtiyacımız var. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Bugün programa Mehmet Erenler'den dinlediğimiz bir Kırşehir türküsüyle, bir bozlakla başladık. Ardından Buğday Hareketi'nin fikir babası ve kurucusu Viktor Ananyas'ı, 2010'da yapılan bir ses kaydında dinledik. Ömer Madra, Victor Ananias için o bir hüdayina bitti diyordu. Doğada insan müdahalesi olmadan yetişen meyve ağaçları için kullanılan bu tanım Victor Ananiası da çok iyi anlatıyor. Victor, kalbi ve bedeniyle tam anlamıyla doğaya adanmış bir yaşam sürdü. Kısa ama anlamlı öğretilerle dolu bir yaşam. Ne yazık ki Victor Ananyası yaşarken tanıma şansım olmadı. İşte ekolojik yaşamın ülkemizdeki öncüsü ve e, Buğday Hareketi'nin ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin fikir babası ve kurucusuydu. E, 2012 yılında Yeşiller Partisi'nde Victor'un arkadaşlarını yakından tanıdım. E, hemen sonra 2013 yılında da Buğday Derneği'ne üye oldum. E, yapabildiğim kadarıyla o günden bugüne buğlayın çalışmalarına destek olmaya çalışıyorum. 2017'den bugüne Babil'den sonra da, da her fırsatta buğlay hareketinin çalışmalarına programda yer veriyorum. E, bugün de Viktor Ananyas'ı anıp onun için seçtiğim türklere yer vermek istedim programda. İzniniz olursa bir türkü dinleyelim. E, sonrasında Viktor Ananyas'ı anmaya, anlatmaya devam ederiz. E, sırada Hacı Taşan'dan dinleyeceğimiz bir Kırıkkale Keskin türküsü var. Allı Turna. Müzik Taşı'nı kendi yaktığı bir kırık kale Keskin türküsünde dinledik. E, türküden önce Viktor Ananias'tan bahsediyordum. İşte ekolojik yaşamın ülkemizdeki öncüsü ve e, Buğday Hareketi'nin, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin fikir babası ve kurucusuydu. 1998 yılında yazdığı bir yazısında yaşamın döngüsünü Buğday tanesi örneğiyle anlatıyordu Victor Ananyas. Bir buğday tanesi ilk yağmur damlalarının dokunuşu, güneşin ışınlarını doğru eğimden göndermesi ve toprağın doğurganlığı ile filizlenir, gelişir, genç ve güzel yemyeşil bir bitki olur. Sonra yazın kuraklığı ve sıcaklığı ile sararmaya başlar. Bitki bütünüyle ile ölüme, Çürüyüp toprağa dönmeye hazırlanırken en üstte başakta yeni tohumlar oluşur. Can, hayatsal bilgiler, yeni buğdayların potansiyeli bu tohumlarda toplanır ve zamanı geldiğinde spiral bir sonraki halkadan devam eder, döngüsüne yeni buğdaylar çimlenir diyordu. Viktor Yaz az önce dinlediğimiz konuşmasında hiçbir ırkın, hiçbir dinin, hiçbir coğrafyanın mensubu değilim tam olarak. Kendimi tam bir dünya vatandaşı gibi hissediyorum. Bu da aslında yaşama karşı sorumluluk alırken beni ayrım yapmaksızın bütün dünyanın yaşamını dikkate almak, dünyanın herhangi bir noktasındaki, herhangi bir coğrafyasındaki bir insan, bir doğa döngüsüne aynı derecede bağlı, saygılı ve hizmet etme aşkıyla dolu olmamı sağladı diyordu. Viktor Ananias 1971'de İsviçre'de doğmuş. İşte babası Beytullahim'den Şili'ye göç eden bir ailedenmiş. Annesi ise Türkiye'de doğmuş ve büyümüş. Viktor buğday hareketinin fikir babasıydı. Yani buğday hareketinin tohumları ilk kez 1990 yılında Viktor Ananias'ın Bodrum pazarında Tam pirinç, işte Zeytinyağı, yağı, ada çayı, kekik, deniz tuzu sattığı küçük bir tezgahla atıldı. E, Buğday Derneği 2002'de kuruldu. İşte Doğa dostu Kent Bahçeleri, Tatuta Doğa dostu Tarım, Çamtepe Ekolojik Yaşam Merkezi, yüzde yüz ekolojik pazarlar. Onun sağlığında yaşam buldu. Viktor Ananias Topraktan geldi. İşte zorlamadan, yarışmadan, karşılaştırmadan, cezalandırmadan, takılmadan, dert etmeden, test ederek, niyet ederek elinden geldiğince tek başına ve birlikte doğayla uyum içinde yaşam çemberini, yaşam döngüsünü 3 Mart 2011'de tamamladı. Ve tekrar tohumlarla, buğdaylarla birlikte toprağa döndü. Onu Attığı tohumları biz yeşerteceğiz sözüyle ve toprağına tohumlar serperek son yolculuğuna uğurlayan arkadaşları Buğday Derneği etrafında yan yana gelerek onun 1990'da yani tam 33 yıl önce Bodrum'da ektiği tohumları bugün de yaşatıyorlar. Bu, Buğday Derneği bu yıl Ağustos ayında 21. yaşına e bugün Babil'den sonra da 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden Victor Ananias için türküler dinleyeceğiz. E sırada bir keskin türküsü daha var. E yine Hacı Taşan'ın yaktığı bir türkü. E bugün ayın ışığı. <gülüyor> Arkadaşlarım bulmayın, yalın hisset, nadirde arkadaşlarım bulmayın. Vay vay vay vay, ben buldum, edası Seni haş Nasıl oldum sevdim Seni kaçlar dediler de Nasıl oldum sevdim Sıradaki türkü Tokat Zile'den. Ali Ekber Çiçek bu türküyü Sadık Doğanay'dan derlemiş. Ali Ekber Çiçek'ten dinliyoruz. El grup yârimi incitme tabip. İcitme tabip. Bilmem sıhat bulmaz Hicra neler var dert vuran yame eylerin derman Ercan kabul etmez bir neler var bir neler var. Neler var Vay dünya dünya Yalansın dünya Ey dünya dünya fani'sin dünya yalan ile yalan bolansın dünya yanansın dünya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 Vay dünya dünya fanisin dünya Vay dünya dünya dayımsın dünya Aşk ile fervane dönensin dünya Yanansın dünya Buğday Hareketi'nin Fikir Babası, kurucusu Viktor Ananias için Türkler dinliyoruz bugün Babil'den sonra da. Sırada Neşet Ertaş'tan dinleyeceğimiz türkü var. Babası Kırşehirli Muharrem Ertaş'tan alınan bir türkü. Karanfil Suyu Neyler, Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Baş bir yazlık da günü, o göz uykuyun er günü, o ge. Akşam böyle yar böyle ya. söyle ya. 85.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra da bugün 3 Mart 2011'de bu hayata veda eden Buğday Hareketi'nin kurucusu Gir Babası Viktor Ananiyaz için türküler dinliyoruz. 3 Mart aynı zamanda sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet'in de doğum günüydü. Hasan Kıyafet bugün Antalya'da yaşıyor ve da 85. yaşına girdi. Sevgili öğretmenim 1938'de Kırşehir Kamı'nın Çağırkan Köyü'nde Dünyaya gelmiş, Çağırkan Köyü sırtını barandığına yaslamış. Keskine, Kırıkkale'ye uzanan bir vadiye bakan, işte göğüsü bağrı oralardan esen sert poyrazı açık bir köymüş. Açık havalarda geceleri keskin ışıkları köyden görünürmüş. Kışın sert poyrazında, yazın kavurucu sarı sıcağında Çağırkan Köyü kızılırmakla bakışır dururmuş. Yani bir düş ülkesi adeta baharda uyanan doğa. Cıvıldaşan börtü böcek, binbir renkte açan çiçekler bu yoksul köyü düş ülkesini renklendirirmiş. 1938'in bahar ayında burada dünyaya gelmiş sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet. Bu türküyü onun için çalmak istiyorum. Bir Kırşehir Kaman türküsü, türküyü Neşet Ertaş yakmış. Ondan dinliyoruz. Kızılırmak, Can incitme. İncitme sen bugün Mübarek günlerde sel bayram eder. Kitabın kalınca dağlar al gelmiş, Karışmış çiçe çöl Tabun kalınca dağlar al giymiş, karışmış çiçe çöl bayramı. bu aylarda figana başlar Eser ile inir aşlar, Mübarek günlerde Altyazı M.K. Şeter taştan dinlediğimiz bu kaman türküsünü sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet'in 85. doğum günü oluruna çaldım. Mart 1938'de Kırşehir Kamı'nın Çağırkan Köyü'nde dünyaya gelmiş sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet. 1945-1950 yılları arasında çobanlık yaparken bir taraftan da ilkokulu okumuş. 1952'de hemen bütün yoksul köylü çocukları gibi o da pazar öğren Köy Enstitüsü'ne girmiş. 1954'te enstitü öğretmen okuluna dönüştürülmüş. 1958'de bu okuldan öğretmen olarak mezun olmuş ve İlk görev yeri olarak Bingöl'e atanmış. Benim doğduğum yıl yani 1962'de Samsun'a İngilizce öğretmen olarak atanmış. 1963'te sevgili eşi Leyla Hanım'da evlenmiş. Sonra işte yine atamalar, Anadolu'da oradan oraya gitmeler, işte siyasi mücadeleler, sürgünler, tutuklanmalar. Ben Hasan Kıyafeti 1974 yılında Çekmece Soğukusu Ortaokulu'nda okuduğum yıllarda tanıdım. İngilizce öğretmenimizdi. İşte çoğu öğrencisi gibi benim hayatımda da derin izler bıraktı. 12 Eylül'de yine cezaevi yolu göründü ona. 1981'de de zorunlu olarak emekliye ayrıldı. Bugüne kadar 50 civarında kitap yazdı. Aslında bu programı Antalya'ya giderek onunla yüz yüze kaydetmek isterdim ama olamadı. Bahar ayında yani işte Antalya'nın... Sarı sıcağı bastırmadan yanına gidip yaşam öyküsünü kendi anlatımıyla kayıt altına almayı düşünüyorum. İşte neredeyse yarım yüzyıl geçti Hasan Kıyafet ile tanışmamızın üzerinden. Yani o güzel günlerin üzerinden ama her anı dün gibi hala aklımda. İlişkimiz hiç kopmadı. Yani Geçen sürede her zaman her konuda öğretmenim olmaya devam etti Hasan Kıyafet. Bir sözümüz var birbirimize. Özlediğimiz daha güzel günleri de birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Sıradaki türküyü de Hasan Kıyafet için çalmak istiyorum. Mahsuni Şerif'ten dinleyeceğiz. İşte gidiyorum. Çeşme Siyahım. İşte gidiyorum. Çeşmesi yahım İşte gidiyorum Çeşmesi yahım Önümüze dağıtır sırran sada sırran sada Sermayem derdimdir, servetiğim ahım, karardık cevahtım, karadan sada. Sermayem derdimdir, servetiğim ahım, karardık cevahtım. Karalan sana Hayli dolaşayım yüce dağım Yüce dağlarda. Dost beni bıraktı ok ile zarda Öh ah ki zerdai Bitmek istiyorum viran barbar da ayağımı cennet kiradan sardı Ötmek istiyorum Kirambaba bar da ayak adam canım haydar zülfün te dinen baladım canım zülfün te dinen sen beni bıraktın elimde dinen elimde dinen Güldün mahzuninin berbat adine mervanım elimde paralense de Güldüm mahzuninin berbat adine mervanım elimde hey hey Babil'den sonranın sonuna geldik bugün de. Bugün 3 Mart 2011'de. Bu hayata veda eden Buğday Hareketi'nin kiri babası, kurucusu Victor Ananias için türküler dinledik. Yine bir 3 Mart günü doğan ve bu yıl 85. yaşına giren sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet için türküler çaldık. Bugün baharın müjdecisi Cemreler'in üçüncüsü toprağa düşüyor. Arkadaşlarına göre Victor gerçek bir iz bırakandı ama bu izler durağın, kalıcı, yok eden izler değildi. Yani değen, dönüşen ve dönüştüren izlerdi. Son nefesini Bahar'ın yeni filizlendiği bir günde verdi. Yeryüzüne bıraktığı nefes bugün pek çok cana ilham oluyor. Viktor'un toprak anının kollarına dönerken insanlığa, bizlere, doğadaki tüm canlılara, işte kurda, kuşa aşağı attığı tohumlara, bıraktığı tüm bu güzel şeyleri hepimizin Bugün ve gelecekte de sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizler de buğday derneğine buğday.org adresinden ulaşabilir. Buğday derneğinin gönüllüsü, destekçisi olabilirsiniz. Babil'den sonranın bütün program kayıtlarına programın YouTube sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Programın kapak fotoğrafının sağ alt köşesinde programın arşiv linki var. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir şiirinde Yunus Emre, ''Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.'' diyordu. Bu Viktor için de böyle. Viktor'un devri daim, ruhu şad olsun. Sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet'e de uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Programı bir Kırşehir türküsüyle bitirmek istiyorum. Bu türküyü de Viktor Ananyas ve sevgili öğretmenim Hasan Kıyafet için çalmak istiyorum. Neşet Ertaş'ın gençlik yıllarında kaydedilmiş TRT'den aldığım bir ses kaydı. Biter Kırşehir'in gülleri biter diyecek Neşet Ertaş. Haftaya pazartesi aynı saatte yeniden bir arada olabilmek dileğiyle hepinize gönlünüzce yaşayacağınız güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Şerinin gülleri biter Efendim. Şakip bülbüller öter aman aman. Sebep aman aman aman beyandım aman Şahıf dalımda bülbüller öter aman aman aman Sebep aman aman aman beyandım Elleri çok olur Kendilerine Yeter Efendim Kaşı keman görünür, aman aman aman Sebep aman, aman aman beyandım aman Göz ellerinin kaşı keman görünür, aman aman aman Sebep aman, aman aman beyandım Sen ben seyreğledim Efendim Al yeşil bahçanı aman görünür aman aman aman sebep aman aman aman ben yandım aman. Al yeşil bahçalı kaman görünür aman aman aman sebep aman aman aman ben yandım aman. Badan var Anlımda yapra Kız ben bir almadan Girmem kara tola Babil'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Mehmet Akın Yılmaz'a teşekkür ederiz.